Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın. Abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet tabii bir Dünya Kupası toparlaması yapmamız elzem ama arada başka tenisten finanda bahsederiz. İstersen önce tenisle. Öyle indirin. öyle yapalım. Evet. Doğru çünkü hani sıradışı bir durumla karşı karşıyayız. E, tenis sporu açısından. Dünya Fuarı'nı aradı hafta içi başka günlerde de konuşuyoruz konuşmaya devam edeceğiz zaten. Evet. E, bundan sonraki bir iki haftada e, ama tenis de şu an Wimbledon devam ediyor yılın üçüncü Grand Slam'i Londra'da. İşte, hani, ne konuşuyoruz normalde i̇şte, favoriler Federer, Nadal kadınlarda Williams kardeşler böyle hani bunun üzerinde dönüyor konuşmamız ama bu sefer bir, sıra dışı bir şey oldu ve Tüm tenis dünyası, hatta spor dünyası denebilir. Dün yok basını bile neredeyse bir adımda geçti. Birinci tur maçını e, konuşmaya başladı. Yani konuşmaya devam ediyor. Evet. E, çarşamba gününden beri. E, Allah Allah diyeceksiniz. Yedi yani, tur önemli bir turnu var. Yani birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur. Sonra çerek final, yarı final, final. Hani niye birinci tur maçı konuşuyorsun? E, bu maçı sıradışı yapan uzunluğu. Yani salı günü başlayıp dün sonu öğren bir maç oldu. Hani bin bulduğunu biraz bilenler şey diyebilir. E tamam yağmur yağmıştır. Maç ertelenmiştir. Yağmur yağmadı. Hava karardı için maç iki kez ertelenmek zorunda kaldı. Ama maçın toplam süresi net. Yani şeyin dışında aradan maç oynanmayan süreyi tabii ki eklemiyoruz. Öyle zannedilmesin. 11 saat 3 dakika. Evet, ee, Amerikalı John Lissner'la Fransız Nikola Maivarası'nda oynanan birinci tur maçı salı günü başladı. İki tenisi dört set oynadılar. Setlerde durum 2-2 idi. O akşam hava karardığı için beşinci seti çarşamba oynamak üzere ayrıldılar. Ve işte asıl şey ondan sonra başladı. Yani dört set için iki saat oynamışlardı Saykar'ı. Ama beşinci set hani bitmek... Bilmeyen bir beşinci seti oldu hakikaten. Dokuz saat daha oynadılar ha. Beşincisi ee, bir seti. Aşağı, aşağı öyle. Yani herhalde dokuz saat gibi bir şey. Sekiz saat, beş dakika falan olabilir. <gülüyor> Çarşamba günü yerel saatle herhalde iki buçukta başladı maç ve Türkiye saati dört buçuktu. Hatta belki üç buçuk. Saat on buçuktu. Türkiye saatiyle ve maç bu be besinize -be devam ediyordu. 59-59 e, iken 59 hava için bir kez daha şey oldu. E, e, ertelendi maç bu sefer. dün ertelendi çarşambadan. Yani 59-59 oyunlar, son setin oyunlarındaki eşitlikken yani tiebreak setindeki puanlar, sayılar falan değil. değil hayır. Çekerim. <gülüyor> Oyun 59-59 e, ertelendi saatteki e, oyunun durumu 59-59'du. E, son sette tiebreak yok. O yüzden bir oyuncu oyunlarda iki fark yaratana kadar yani 8-6, 9-7, 10-8 ya da 198 <gülüyor> <gülüyor> bu iki oyuncunun inazıyla 198 maç bitmiyor. Sonuçlanmıyor beşinci e. Hakikaten iki oyuncu da direndiler. Akıl almaz bir yere gitti maç. Ve dün devam ettiler. Türkiye sahiliye. Ee, beş buçuk gibi tekrar başladılar. Ve en sonunda dün çok uzun sürmedi. <gülüyor> çok pardon kusura bakmayın. <gülüyor> ee, dün en sonunda 70-68 skorla İstinor'un maçı kazanmaya başladı Amerika'lı. Yani son seti durum şöyleydi. Önce servis İstinor'un tıbbına geçiyordu. Diyelim ki işte 3 2 Mahü kendi servisini kazanıp 5-2'liyordu. 3-3 ya da işte 10'a 9 10-10 ee, 30-29 30-30 böyle gidiyordu maç İşte 69-68'de Mayı servis atarken 30-30 oldu önce Herkes heyecanlandı işte iki sayı kaldı falan diye Çünkü bu son sette Yorgunluktan dolayı e, Servis kırma puanı bile yakalayamadılar pek iki oyuncu Yani kendi servislerini atıyorlar Rakip biraz da bitaf düştüğü için karşılayamıyor Eş sekoru kırılıyor Bir yandan da Tabii Servis karşılayamadığı için Böyle devam ediyordu maç. İşte en son e, son setin e, 138. oyununda <gülüyor> <gülüyor> yani sadece bir setten bahsediyoruz. 30-30 oldu. 30-40 oldu ve son setteki Ender servis kırma puanlarından birini yakaladı. Ve hakikaten kırdı. Mavi Filet çıkmışken bir passing shot Mayun'un e, salına kendi soluna e, attığı passing shot e, maçı kazandı. O anda iyi tabii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 Nikola Maoy maçı. Ee, 11 saat 3 dakika sürüyor maçın toplam süresi. Ee, maçtaki e, maçın son setindeki sadece oyun sayısı 138 ve son setin süresi e, yaklaşık 9 saat. Ee, sadece son set, diğer ilk dört saymıyorum. Sadece son setin süresi bundan önce tenis tarihindeki en uzun maçın e, süresinden 2,5 saat daha uzun. Yaklaşık 2 saat 20 dakika falan daha uzun. Ee, Roland Garros'ta bir maç var 4 sene önce iki Fransızın arasında Fabrice Santoro Arnaud Cleman 6 saat 30 30 dakika sürmüş ee, Türkiye'nin emin Tenis yazarlarından Şevket Furkan ile ben konuştum Çarşamba günü maçı devam ederken Daha uzun var mı diye o geçen yıl e, İngiltere Davis Kupası elemesinden bahsetti yani böyle Yarı resmi bir maç ee, 6 saat 40 dakika Sürdüğünden bahsetti Anı yani süre olarak, Bu artık... oyun olarak da Tay Break öncesi dönemde. Yani çünkü Tay Break 1980'de çıktı. Bu setler çok uzamasın diye. Ee, i̇şte meşhur Wimbledon'daki Pancho Gonzalo, Gonzales, Charlie Pasarel maçı var 69'da. Ee, toplam 112 oyun süren falan. hani öyle oyun sayısı yüksek olanları var mı? Burada bir setteki 138 oyundan bahsediyoruz zaten. <gülüyor> Bugün... e, toplam oyun sayısı da e, kaç oldu herhalde? Yani 180'lerde falan? Öyle bir şey var. Ace sayılarını ben maçın sonunda şey yapmadım ama bir ara 105'e yüzdü. Yani İstinler 105, Mağı 100'e atmıştı maçta. Top, yani bir maçta tenis tarihinde tenisçi olarak ace rekoru tabii toplam ace rekoru da açık ara kırılmış oldu. Yani hani uzun süreli herhalde yanına yaklaşamayacak bir rekorlar. Hani karşılaştırmak için şöyle anlatalım başka bir neyin rekor olabilir mesela? Ee, o kadar açık, farklı kırıldı ki tabii, bütün rekorlar. Evet. Hani tenis bir rekor sporu değildir. Hani skor üzerine oynan bir sporda ama karşılaştırmak açısından ee, ne bileyim hani spor dışında bir şeyle Guinness'e girmek isteyenler var ya işte, e, en fazla zıplayan adam falan, hani, zıplama rekoru yerden 1 metre 20 santimse yeni krem 25 değil 3 metre zıplıyor falan böyle bir e, böyle bir Mark fark var olsun. evet. Diferans Markı. muazzam yani. Ee, evet ve maç sonunda işte ben e, dün mesela İtalyan Spor Gazetesi Gazette dello Sport çok güzel iki sayfa yapmıştı. Orada eski İtalyan tenisçi Piatranceli ile konuşmuşlar. O kendi oynadığı böyle 5 saatlik maçlardan söz ediyor. Şey diyordu yani böyle bir maçı kaybetmek bir dram olur. Kaybeden açısından hakikaten i̇şte 11 saat oynamışsınız, Bırakmıyorsunuz yani artık bir Hani Namus meselesi gibi. Sportif namus diyelim. Evet. Yani Çünkü hani yorulmuşsunuz. Birinci tur maçı final değil ama oraya kadar gelmişsiniz. Ee, Mavi'de zaten hemen yani maçın galiba Amerikalıysanlar e, 8-10'in anlarında çıptalı portiyi topladı, soyunma odasına gitti ama e, Wimbledon'u yönetimi bırakmadı. Hemen, tabi bir gün önceden planlamışlar onu, bir ufak tören organize ettiler. E, eski İngiliz tenislerden Tim Hanman birkaç kişi daha vardı. E, seyirleri takdim ettiler. Tekrar plaketler verdiler. Scorburn'un pozlar verildi. Yenilene de verdiler mi Nikola Mavi'ye? Tabii tabii ikisine de. İkisine, i̇kisine de, de, tabii. de, evet. Tabii, yani o artık işte, medya ve reklam çağındayız ya. Hani evet. bir, böyle bir medyatik organizasyonda bunun bunu en iyi şekilde kullanacaktır. Kesin. Şimdi tişörtleri falan da çıkmıştır. <gülüyor> <gülüyor> şey, i̇lginç bir şey. Ee, düşün yani bu ikisinden biri finale yükselip yani, turnuvayı kazanırsa tabii büyük bir şey ama finale yükselip işte, federal üst sette set kaybetse bu kadar yükselse olmaz ben bunu olmadı. söyleyebilirim peki yani. bu konuda son bir sorun var ee, bu maçla ilgili olarak Hı -hı. hakem ne yaptı aynı hakem miydi hep? Ha, iki hakem bayıldı işte üçüncüye getirdi <gülüyor> ee, doğrusu dikkat etmedim çünkü şöyle yani ilk salı günü bininci tur maçı olduğu için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 Çarşamba bugün ikinci tur maçı vardı. Ha, onu da soracaktım. evet. Ee, maalesef hani, takip edemedim. Dün oynandım bilmiyorum. Dün çünkü maçın galibi. O maçı çıkacaksa, hani, Takvime sığdı mı? Çünkü artık bugün üçüncü, üçüncü tur maçlarına geçiyoruz. Yani, o birinci tur maçıydı. Hani, evet. Şeyi, Is e maçı e ilginç. Peki Marcel İlhan'ı bir de sorayım bu arada. Ee, evet, e tabloya e girmişti. Girdi evet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 Bu arada Marsel ilk maçta ikinci maçta ise e, 31. numaralı seri başıydı galiba Hanes Krummen Hanesko. Onunla oynadı set aldı ama turu geçemedi. Yine de büyük başarı. Bu arada Wimbledon'da ana tablo oynayan yani, turnuvanın kendisine kapladı ama ilk tenisçiymiş. Geçen hafta yani konuşuyorduk. Ne ee, konuşuyorduk? Yani. Nazmi var eleme katılmış 58 yılında 1958'de ama elemeleri geçememiş. Tabi teklerden bahsediyorum. Hani, çiftlerde oynayan var da İpek Şenol'u falan. Evet. Ee, ama bir ilk tenis açısından buradan aldığı puanlarla da işte dünya sıralamasında ilk yüzün eşiğinde artık. Herhalde Wimbledon sonrası açıklanacak Klasman'da böyle 100-105 o civarda olacak yani. 110'yi idi turnuva öncesi. Ee, bir onan 12 sıralamasına yetecektir buradaki puanlar. Bazıdan şey de oluyor tabii. Hani öndeki sinistrenin bir kısmı puan kaybediyorlar sıralama düşeni oluyor. O yüz dünyanın yüz çünkü şey e, sembolik bir yer hakikaten. dünyanın en iyi, ben herhangi bir e, spordan bahsetmiyorum sadece herhangi bir şeyde dünyanın en iyi yüzünden biriyim demek önemli yani evet. ne bileyim hani kendi mesleğim açısından düşünüyorum mesela dünyanın en iyi yüz gazetecisinden biriyim <gülüyor> hani gazetecilikte spor gibi değil böyle ölçmek kolay değil ama e, insan şey yapar çok gururlanır Marsilya için öyle olacak.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 Maçın geri kalan bölüm yani durum 1-0 iken Slovakya, İtalya rakip kalı yani görünüm şuydu ikinci yanının ortalarında hani maç konu bilmesek İtalya önde herhalde Slovakya pres yapıyor İtalya'da konta takı oynuyor öyle bir durum söz konusuydu Neymiş. Slovaklar gördü zaten İtalya'da bir şey olmadığını onları rakip kale, yani kendi kalene ittiler hakikaten i̇şte ikinci golde de buldular ee, hak ettikleri bir galibiyet ve şey açısından sevindirici Fransa'dan sonra İtalyan'ın da elenmesi. Yani bu kadar hiçbir şey oynamadan tur geçmeyin bekliyorsunuz her turnuvada? Yani 3 tane beraberlikle çıkmayı planlıyorlar. İtalyan'ın durumu öyleydi çünkü. Yani bir beraberlik kulası bu dandik haliyle gruptan çıkacaktı. Evet. Sonra da işte artık bilmiyoruz yani belki Hollanda'ya evleyecekti falan. Yani benim turnuv tahminim öyleydi mesela. Ee, böyle arkadaş gruplar arasında oynanır ya tahmin yarışması. O tekrar baktım. İşte mesela Slovakia'ya galibiyet vermiş ama İtalya'yı da çıkarmışım bu grupta. Sonra Hollanda'ya gelemiş İtalya'yı mesela. Hmm. O şeyimden değil yani temenni olarak bunu istediğimden değil ama hep şey düşünüyorum. İtalya bir şekilde çıkar gruptan. Neyse ki öyle olmadı. Yani, e, artık böyle pasif e, beraberle yatıcı futbolun şeyi öldüğü an yani İtalya maçı. E, bunun dışında Japonya çok etkileyiciydi bir akşamki maçlarda. Hollanda kameranı fazla izlemedim. Yani kameran elendiği Hollanda'da gruptan çıkmayı garantilediği için böyle biraz Hollandi maç oldu herhalde ama Japonya Danimarka çok ilginçti ve Japonya arkadan tozunu attılar Danimarka'nın iki harika frekik golü maçın sonlarında bir üçüncü eklediler üç bir kazandılar ee, ve hani sadece e, frekik organizasyonu goller açısından değil yani sahne organizasyonu fizik kondisyon. ...hepsinin de daha iyiydi. Evet, Japonlar İyi kesinlikle. bir takım görüntüsü veriyor zaten Japonya. Yani mesela bir on yıl, 15 yıl önce küçümsen Asyalılar mı? Küçük adamlar oynayamıyorlar falan şeyi vardı ya. Avrupalılar da, <gülüyor> Türkiye'de böyle oynayamaz Asyalılar. Yani futbolu öğrendiklerini hatta birçok takımdan daha oynadıklarını görüyoruz. Güney Kore örneği karşımızda. Ee, Japonya öyle. Her ikisi ee, de ikinci tura geçtiler değil mi? Geçtiler evet. Yani Asya'dan diğer iki temsilcisi Kuzey Kore ve Avustralya'ydı. Yani şey olarak geografi falan yanıltmasın. Avustralya e, 4 yıl önce Okyanusya Konfederasyonu'na ayrılıp Asya'ya geçti. Hmm. Okyanusya'nın bu dünya akmasında falan payalız olduğu için oraya geçti. E, ama hani Avustralya'nın tabi futbol modeli böyle biraz da anglo İngiliz, çok İngiliz oyuncuları var. Asyalılar gibi değil yani fizik güç e, vesaire biraz ona dayanıyor. Ama Japonya Kore çok iyi. Ben yani böyle şey gibi. işte biraz aslında Hollanda modelinin alt şeyi gibi. Yani iyi farklılaşma, iyi organizasyon. Yıllarca tabii hep Fransız, Hollandalı antrenörlerle çalıştılar. Hakikaten onun çok yönetiklerini söyleyebiliyoruz. Aslında bunun ipuçlarını hani belki futbol severler görüyordur ama geçen yıl çıkan ünlü futbol sayın Simon Cooper'le Futbol Ekonomist'i Stefan Şimanski'nin... ...kitabı vardı. Soccernomics. Ya da İngiltere'deki ismiyle... ...Why England Lose. Ee, süper bir kitap. Türk, ç, Türk, Türkçe'de de yayınlandı... ...geçen hafta. Şimdi buradaki ismini hatırlamıyorum. Ben İngilizce ismi okumuştum. Yani onların iddiası aslında... E, ...ekonomik zenginliğe sahip. Yani kişi başı değil. Ee, gayri safi yurt asılası, ...toplam gayri safi yurt yüksek...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 Çok dolu olan, yani organizasyon olarak da iyiler. Evet güzel de gözünü, görünüyordu göze görebildiğim. Evet. Bir tek şeyler hani kale önünde bedeliksizler biraz. edilen evet. goller okumuyorlar. E, Japonya e, bir başka zengin ve büyük ufusu ülke. Rahatat hmm. ikinci turda. E, hani kitabı sanki doğrulayan iki örnek yani. Doğrulamayanlar da var tabii. Çünkü Çin mesela bırakın elemelerinin final turunda yani ilk turunda falan elendi. Hmm. Asya'da da hani burada görmüyoruz. Henüz orada e, bir eksiklik var. E, bu akşam da son ikinci iki tur yükselen son takımlar belli olacak. E, portekiz brezilya e maçı var. ilginç, Grup birinciliği maçı. Diğer tarafta sil kıyısı Kuzey Kore oynayacak. Sil kıyısının böyle minimin minnacık bir ikinci tur şansı var. E, Kuzey Kore'yi işte 6-7-0 yenerse onlar da. Brezilya'da şey yenerse. Portekiz'i birkaç sıfır. Bir ihtimal var ama çok düşük asıl ilginç olan H grubu. Orada arada ve İspanya-Şili maçları var. İspanya yenemezse büyük bir ihtimal yenilecek. Turnuvanın favorilerinden biri bir yenerse hatta iki farklı falan yenerse bu sefer ilk iki maçı çok çok iyi oynayan Şili turnuvaya veda edebilir. Biraz da tabii İstişi'nin maçına bağlı olarak böyle durum söz konusu yani şu ana kadar Güney Amerika takımları dörtte dört yaptılar. Hatta Arjantin, Uruguay, Paraguay grup birincisi, Brezilya muhtemelen grup birincisi olacak. Yani bir beraberlik Şili'ye grup birincisini getirecek orada da. Evet. Ee, çok iyi görüyoruz yani Güney Amerika takımlarının. Ama çok ilginç bir maç yani Şili-İspanya e, maçı. Ee, yani turnu herkesin beklediği İspanya yok. Ben biraz yorgun olacaklarını, kilit oyuncuların sakat olduğunu Hani düşünmüştüm. E, yani tahminim şu yani gruptan çıka, çıkarlar çok rahat. Ama ileriki turlarda şey olamazlar yani e, başı olamazlar. Öngörüm var. Neyse gruptan çıkamayacaklar yani bu kadar herkesi şaşırtır. E, böyle ilginç bir durum. E, bir de belki şey değinmek lazım. E, Almanya gruptan çıkarken e, Salı akşamıydı o maç galiba. E, Gana maçında tek golü Özil attı. Hani Türk basınında dövürlenmeleri var. Mesut almaya falan başlıkları vardı ama bir tek Türk basında değil yani yabancı basında da işte Türk Türk özelliğinin golüyle almaya galip başlıklarını görebiliriz. Yani o bizim de burada değindiğimiz çok renkli Almanya konusu çok ilgi çekmiş durum. Yani Fransız basında, İtalyan basında, İngiltere basında herkesin şey yaptığı, alışık olmadığı bir durum.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 Tunus, Nijerya, Gana, Türkiye, e, İspanya ve Brezilya. Evet. Tunus gibi Tunus böyle bir güç takım ama işte turnuvanın en iyi takımlarından biri belki bu sayede. Evet, belki de o. yeni bir terim de icat etmemiz gerekecek. Gast futbolerler finalde. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama bunlar hani işte gast değil hani kalıcı. <gülüyor> evet. Tunus'un tahmin ediyor herhalde. İşte bu haftaki Fransa'da vardı onlar. Yani Fransız dergisi 3 sayfa ayırmış bu konuya. Ee, i̇şte futbol federasyonu başkanı eski mil takım oyuncusu olup şimdi alt kapıda çalışan hocalarla konuşmuşlar. Yani hepsi en azından beyanlarına memnun gözüküyorlar. Ben de işte bir üç önce böyle bir haber gazetesine şey yapmıştım dosyayı e, Avrupa'nın Euro-Türk yıldızları diye. Hakikaten orada görüyorsunuz. Şeye indiğiniz zaman e, amil takımdan genç seviyelere indiğinizde Muhtemelen diğer kökenlerde de fazla ama Türk kökenleri e, sayısının Ali çok olduğunu görüyorsunuz yani evet, oralarda Evet Peki bu şey burada kesebiliriz herhalde Çünkü daha e, epey Dünya Kupası üzerinde konuşacağız İspanya'da evet. yalnız bugün elenirse bayağı şenlikli bir renkli ve tercih edebileceğimiz benim şahsen tercih edebileceğim bir Dünya Kupası Evet genelde şudur. Dünya çeyrek finale bakarsanız çeyrek finalde genelde 6 Avrupa takımı, 7 Avrupa takımı. Ee, bir tek 2002'de galiba 4 Avrupa takımı vardı sadece. Biri de Türkiye'ydi hani. E, evet. alışık olmadığımız bir Avrupa'dan alışık olmadığımız bir takım vardı. Şimdi bu sefer zaten ilk turda döküldü Avrupalılar. Ee, yani İtalya, Fransa, Yunanistan, e, Slovenya, e, işte ile İspanya'dan biri muhtemelen belki bir tanesi başka kim bilenlar orada yani zaten ikinci turda herhalde 6-7 Avrupalı kalacak onlar da işte İngiliz Almanya oynuyorlar falan Danimarka gitti şey yani çeyrek finalde herhalde üç Avrupa takım falan görebiliriz gayet ilginç yani bir tane yarı mesela Avrupalı olmayacak garanti Uruguay Güney Kore galibi çeyrek finalde ABD Gana galibi olacak düşünün evet. Or oradan bir yarı final çıkacak yani o dörtlüden.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 bütün nüfusuna, şeye rağmen, yoksul bölgelerine rağmen Afrika'dan daha iyi durumda gibi görüyorum ben. En azından bazı ülkeler. E, futbolda da aynı şey oldu. İşte Afrika'dan şampiyon bekleniyordu 20 yıl önce. E, hani şampiyonu bıraktım. İkinci de zor takım yolluyorlar ve çok dezorganize 10 yıl Afrika takımları. Yani yetenek var görüyorsunuz. Ama şey, organize değiller. E, Afrika takımları kesinlikle daha iyi.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 peki o zaman zaten hafta içinde tekrar evet, pazartesi da. belki konuşuruz çünkü yarın ve pazar günü iki tur maçları başlıyor hemen ara Hı. yok Elim, artık eliminasyon yani yeniden gidecek e, yarının itibaren evet o zaman e, pazartesi başlayayım. konuşalım tabi peki çok teşekkür ederim iyi günler Alp Spor